We dance, we dance, we dance, we dance, dance, we Radyo Tüdyos'un Modern Sabahlar Bant Yayını, Özel İntersteller Yayınımız devam ediyor. Programın başında söylediğimiz gibi bugün Erim Tan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nden sesleniyoruz. Müzenin içinde yine kendimizi daha rahat hissedeceğimiz, kendimizi ait hissedeceğimiz yeri bulduk. Müzenin kafesindeyiz. Oktay Demirci bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Müzemize de hoş geldiniz efendim. Bir ilke imza türü sevgili dinleyiciler, Bant Yayına genç kalma geç kalma teknolojisini hakikaten hayata geçirdik. Bu da 5. band yayınımızda bize e, kısmet oldu. <gülüyor> ne hissediyorsunuz bu tarihi olayla ilgili? Fahir oyuncunun herhalde e, bu yayına geç kalmasıyla evet. ilgili bir e, şeyim var. Şimdi e, her hafta yaşadığımız bir fırtına oluyor. Interstellar e, yayınlarımızda e, sevgili dinleyicilerimiz bunu çok iyi bilirler. Ee, tahminlerle başladık. Tutmayan tahminler, tutmayan maç tahminleri, tutmayan hava tahminleriyle başladık. Ee, bugün de daha doğrusu bu haftada e, salı günü şu anda biz konuşuyoruz ama e, cuma günü duyulacak. Şu anda da Türkiye'nin gündemi apayrı. Yani evet. Bu dakika itibariyle e, şu anda konuştum. İşte Twitter'dan bir şeyler sorduk, Twitter'dan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ndeyiz falan dedik ama yani Türkiye'nin konuştuğu konu apayrı şu anda elektrikler yok. Evet ve Cuma sabahı acaba bizi dinleyebilecek mi insanlar onu da bilmiyoruz. Ne zaman geleceği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Belki biz bu bant kaydını elektrik tekrar icat edilene kadar kimseye ulaştıramayacağız. Ulaşmayabilir evet. Konuşurken niyetimiz Cuma sabahı size ulaştırmak ama ee, tamam biz yayını hazırlayacağız. Ama sizin o elektrik, elektrikle çalışıyor ya radyolar. Ee, Şüphesiz bir enerji kullanıyor. Belki arabalarında dinleyebilirler. O zamana kadar pillerini daha önemli şeyler için harcamamışlarsa piller radyolardan dinleyebilirler ya da ne yapacaklar? Yani şekilde? bizim yayınımızı sesimizi daha doğrusu bu kaydımızı ulaştırmamız da sorun olabilir Ege. Şimdi sen hep dinleyici tarafından bakıyorsun da biz nasıl ulaştıracağız? Evet, radyoya sonuçta, gideceğiz. Sonuçta da elektrik lazım. Verici dediğin kapalı bir kutu. Verici yani, değil, radyonun bilgisayarları da bütün enerji kettle'a gidiyor radyoda. Radyonun bilgisayarları, efendim vericiler, kettle, kettle. mikserler, Yok, şey kulaklıklar ve tabii ki kettle. Yani e, çay makinesi de diyebiliriz ona. Ra ra ra Su kaynatma makinesi de akşama kadar çalışıyor. Tabii, da. esas elektriği o çekiyor zaten. Biz programda üç kahve içiyoruz. Bak düşün, herkes orada sabahtan akşama kadar canlı yayında kahveler içiliyor, içiliyor, içiliyor. Ondan, Ondan sonra, sonra elektrik ne oluyor? elektrik emizlenmek suretiyle bitiyor. İşte ülkenin elektriği bitti. Sevgili dinleyicilerle ilerleyen dakikalarda devam edeceğiz programımıza. Umarız Fayrouz, Band yayınımıza yetişecek diyoruz ve müzikle devam ediyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar modern sabahlar. 103.5 Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Elim Tan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nden sesleniyoruz. Bu sabahki Interstellar Band yayınımızdan sizlere Fahir'in Band yayına gecikerek tarihi olay imza söylemiştik ee, ve hala şu anda e, müze kafede kurulu stüdyomuza ulaşmış değil. İşin ilginç tarafı tabii her hafta Interstellar yayınımızda garip olaylar ortaya çıkıyor. Sizin e, yaşadığınız dünyadaki zaman diliminde ne oldu bilmiyoruz. Arada 10 dakika mı oldu? 5 dakika oldu bilmiyoruz ama bizim burada e, bu evrende bu paralel evrende sadece e, 30 saniye geçti ve Fahir hala stüdyoya gelmedi. Hala gelmedi. İlginç bir şekilde 15 dakika 20 dakika geçmiş olsa bile orada da gelmemiş oluyor. Yani paralel evrenlerin böyle bir sıkıntısı var. Yani belki de e, şimdi Fahir gelmedi, Fahir bantayına gelmedi geç geldi ya da geç gelecek falan diyoruz ama belki de gerçekçi bir şekilde yaşıyordur Fahir. Bu yayını. Ha, yani 1 dakika geçikiyorsa belki dışarıda bekliyor şu anda. Evet bekliyor ve 7 8 arası şu anda kaba hesabımıza göre, eee hesaba göre saat 7 ile 8 arası bir yerlerdeyiz. doğru mu? Doğru. Kesin doğru. o yüzden de yani o kadar da erken yani gitmeye konuşmaya gerek yok falan diye de düşünmüş olabilir ki bu Fahir'in bizden bir adım aslında ileride olduğunu da gösterir. İşte zaten bu filmde de aynısını yaşamıştık. Kafalar karışıyor zaman mehmunda. İnterstelir dediğin şey bu değil mi zaten? Herkesin kafası karışık çıkmıştı filmde. Çok güzel filmde yani orada o şey nasıl oldu falan diye Orada üç dakika yürüdüler. Ondan sonra oradan 30 sene geçmiş adamın saçında beyazlar çıkmış falan gibi durumlar oldu. Aynısını biz de şu anda yaşıyoruz. Bir ne? de elektriksiz bir evrende yaşıyoruz biz. Elektriksiz bir. Belki biz bugün elektriksiz bir dönemden sesleniyoruz. Cuma sabahı dinlerken insanlar "Avancım ne olacak bugün? Her yerde elektrik var diyor. Olabilirler. Güç kaynaklarımızın, jeneratörlerimizin yettiği kadarıyla da bu kaydı devam ettireceğiz. Bakalım tamamlayabilecek miyiz ama bir kere daha ortaya çıktı ki senin için geçen zaman ayrı, butum, butum, butum. onun için geçen zaman ayrı. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 103.1 Radyo Tüdessiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler Cuma sabahından haftanın son iş gününün sabahından hepinize bir kez daha günaydın diyoruz haftanın son iş gününün sabahından sesleniyoruz ama e, Salı günü kaydettiğimiz için programı e, bir öngörüde bulunalım belki işmiş diye bir şey kalmamıştır yani e, Salı günü Türkiye'nin enerji rezervi ne kadar götürür bizi bilmiyoruz olan enerjiyi de bir şekilde evlere arabalara falan bir yerlere ulaştıramadığımıza göre belki Cuma sabah çok serbest bir şekilde mumlarımızı söndürüp sabah kalktığımızda mumlar söndürülür mü nasıl o hayatı da hiç bilmiyoruz ki ya elektriksiz gece, hayatı mı elektriksiz hayatı gece şimdi evde ufak bir mum yakmak bu mu gerekir kalktığında zifiri karanlık olmasın diye sabah kadar boşu boşuna nasıl gereksizse söndür diye bir şey varsa mumda da öyle bir şey var mıdır tabi yani mum mum mumu da yatmadan önce söndürürsün Söndürmek en azından lazım. filmlerden gördüğümüz o ama küçük bir miktar yani küçük küçük bir Mum kadar bir ihtimal bırakman lazım yani gece yatarken. Nasıl gece lambası diye bir şey var? İşte onu diyorum ben de. Yani küçük bir pasta mumu tipi bir şey mi bırakmak gerekir acaba? Gece lambası gibi. Yani bir çay tabağına çok da tehlike arz etmeyecek şekilde. Tamam. Ee, bu kısa, mum. kısa mumlar var ya. Kalan bir önceki geceden kalan. Artık ya. şimdi öyle bir ha. herkesin tedarikte olduğunu varsayıyoruz değil Tabii mi? Tabii evet. Yani bu arada biz şeyde kalabiliriz Ege. Şimdi enerji rezervi dedin sen öyle bir şey yok ama yani kablo kopmuş diye bir şey okudum ben. 5 dakika önce kablo kopmuş gibi bir Vallahi şey bunlar, e, işsiz kalabiliriz onu söyleyeyim de sana evet. mumla dönmez çünkü radyo yayıncılığı tabi canım bir tek mumcular zaten para kazanacak Yok, başka yine para, para kazanmanın, kazanmanın olur teknolojisi canım. var mı ya e elektriksiz bir zamanda ne ile para kazanacak çakmağı olanlar bak iyi, durumu iyi olacak olanlar cebinde bir çakmak olanlar istediğiniz yerde mumunuz yakılır çünkü mumu olanlar, kibrit rezervimiz de sıkıntılı tabi cep telefonları falan da fantuş olacak Cep telefonuyla zaten ne işimiz olacak ben şimdi. Hayır onların da ışığı var ya. He doğru. Ama kimse herhalde onu şey yapmaz harcamaz. Çok sevdikleri için belki Kim harcayabilirler. <gülüyor> yani ne zaman düzelir bu bilmiyorum. Ee, herhalde kabloyu bağlama şeyleri vardır. Vaala Salı günü olayın gerçekleştiği ilk saat içinde Türkiye'nin her yerinde elektriğin gittiği ilk saat içinde kablo koptu gibi ilk şey çıktı. Çok saçma olacak ama. Önümüzdeki yani... saatlerde daha ne teoriler çıkacak? Biz bir taraftan da takip eden aslında insanların da hatırlamasına belki vesile olur. Neler konuşulmuştu nasıl yaşanmıştı falan. Çabuk unutuyoruz. Çünkü i̇şte çok şeyleri. saçma bir şey. Cuma günü yayınlanacak programın kaydını çekiyoruz ve, ve salı günü olduğunu ve şu saat itibariyle saatin daha doğrusu 12 sularında konuştuğumuzu söylemek zorundayız. Çünkü böyle bir gelişme var. Halbuki Cuma gününden yani Cuma günü bizi dinleyen e, insandan ne yani Salı günü ne olmuş ne bitmişti. Yani, Zamanında öyle ne? bir elektrik kesilmişti diye konuşacaklar <gülüyor> belki. İlerleyen dakikalarda müzenin içinde de oluşacağız sevgili dinleyiciler. Biz ilk kez burayı pazar günü, geçtiğimiz pazar günü gezdik. Gördüklerimizi, etkilendiğimiz şeyleri sizlerle paylaşacağız. Ama önce müzikle devam ediyoruz Modern sabahlara. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Moder sabahlar. 103.1 Radyo Tüneliniz Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Yeni bir saatin başından hepinize bir kez daha merhaba. Bugünkü Interstellar Bant yayınımızı Erimtan Müzesi'nden gerçekleştiriyoruz ve Erimtan'ın Müzesi'nin Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nin mimarlarından Cenabı Can Akel bizimle birlikte. Cenabı hoş geldi stüdyomuza. Hoş bulduk. Aslında biz sizin dükkana gelmiş olduk. Hakikaten <gülüyor> stüdyomuz falan diye konuşuyorsun. Yani aslında biz burada misafiriz. Mikrofonu Hoş açtığım geldiniz. yer benim stüdyomdur arkadaş. Benim zihniyetim o. Yayın gerilimle başladı anladığım kadarıyla. Elektrik kesintisi gerilimden bahsediyoruz. Elektrik işte. kesintisinin giderildiğini düşünüyoruz. Çünkü bu konuştuklarımız Cuma günü yayınlanacak. Canaker. O yüzden bugünün salı olduğunu unutarak... Konuşuyoruz. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nden ee, bir kez daha merhaba sevgili dinleyicilerimize ve e, diyelim ve Seda hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Zahmet ettiniz buraya kadar geldiniz. Can abiyle bizim sohbetimiz Gagamanceroda başladı. Orada ayaküstü sohbet ederken bir ara e, müzelerden bahsedilmeye başlandı. Biz de aramızda şey diye konuşuyorduk. Şimdi samimi olalım yüz yüze konuşurken. Niye müze açıyorlar ki? Kafe tipi bir şey açsalar çünkü daha iş <gülüyor> Mantıklı, bildiğimiz evet. kadarıyla. Bir bize hikayeyi anlatır mısınız? Yani, ki müzenin evet, kafesi tabii. de var. Onu da söyleyelim. Yani onu da o da düşünülmüş zaten. <gülüyor> yani müzenin hikayesi nasıl oluştu fikir? E, bu müze Yüksel Erim Tan Bey'in e, arkeolojik eser koreksiyonunu yaklaşık e, 50 yıldır topladığı parçaları e, kamuyla paylaşma arzusuyla başladı. Dört sene kadar önce sanıyorum ilk konuşmuştuk böyle bir projenin başladığını. E, dört sene evvel e, Yüksel Herim Tan Bey e, böyle bir projeyi gerçekleştirme amacıyla işte bu yeri buldu. Kültür Bakanlığı ile birlikte. Bir şey soracağım hemen. Şimdi e, bulunduğumuz yer Bilim Hisar ülkelerimiz gözlerinde canlandırsınlar. Kalenin girişine bakan bir yer. Oradaki taksi Yuran'ın Ka evet, tam karşısındayız Evet, meydanından girişimiz var. Anadolu Medeniyetleri ile Çukurhan'ın komşusuyuz. Hisar evet. Meydanı deniyor değil mi? Evet, tam burası Hisar, meydan. kapı, Hisar, meydanı. Meydan, evet. Hisar Meydanı. Kapı, müzenin kapısının çıktığı meydan Hisar Meydanı'ya geçiyor. Kalenin dibi. Bir başka Rahmi Koç'un müzesi de burada. Evet. Ee, evet. Siz gelmeden önce Oktay'la aramızda konuşuyorduk. Galiba Kültür Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi'nin bir ortak çalışması Kadın Yazarlar Müzesi gibi bir fikrin de hayata geçirilmesi düşünülüyormuş. Bu bölgede bualarda. kadın edebiyatçılar e, müzesi de açılacakmış. O da bize çok Çok güzel. E, Neşeli vardı. Evet. evet. Çok güzel bir e, şey. Ama müzeler niye yani Ankara'nın bilinen en tarihi yeri burası diye mi müzeler burada? E, sizin Tahmin Kütü ediyorum Sanat evet. Vakfı'nın da ilk Aklına gelen yer burasıydı. Burası evet, çünkü e, bilhassa Anadolu Medeniyetleri Müzesinin burada bulunması ki bu müze dünya çapında bir müze evet. bulundurduğu, içerdiği koleksiyon açısından bakıldığında e, Koç da buraya biliyorsunuz işte Koç Müzesini açtı. Evet. Yanına sanayi müzesi ama o. Yani evet, evet bir müze sonuçta evet. farklı bir amacı ol olsa da ama e, Ankara'nın en Tarihi bölgesinde bulunuyoruz. Hı hı. Müze olacaksa burada olması gerekir gibi. Çok, bir... Bence iyi bir seçim, güzel bir seçim. Ve burası sanki bir müze adası olma de sahip. Bizim de burayı doldurmamızla birlikte hı hı. E, yeni de müzeler açılacaksa çok seviniriz. Yükselerim Tan'ın kişisel koleksiyonunun daha doğrusu 2000 parça bir e, üst katta bizim girdiğimiz anda itibaren evet. ziyaretçinin karşısına çıkan yerde sergileniyor. Evet. Arkeoloji ve sanat müzesi. Arkeoloji kısmı aslında biraz o karşılıyor ve sabit değil mi? Bu, evet. Bu e, evet. 2000 koleksiyon, 2000 evet. parçalık koleksiyonu evet. sabit. Evet. Peki sanat kısmı? Bir alt katta da, en alt katta da bir geçici e, sergi salonumuz var. Evet. Bu geçici Sergi Salonumuzda farklı sanatsal aktivitelere yer vermek istiyoruz. Sergilere. Bu açılış sergimizde Alev ve Buziya'nın seramik parçalarını sergilemekle başladık. Ama hı hı. bunu da bir müzenin kendi misyonu içinde bir temaya oturtmak istedik. İşte eski ve yeni hı hı. sanatı birlikte sergilemeye çalışıyoruz. Ama aslında şöyle bir e yüzeysel bakıldığında bile e, bir kavramsal olarak uyum içinde. Yani biz üst katta da e, hemen bir alt katta da özellikle o ziyafet temasının işlendiği katta da e, sofrada kullanılan şeyleri görüyoruz mesela. E, Alev Ebu Ziyan'ın eserleri de aslında üst kata çıksa Roma döneminden kaldı dense kimsenin de böyle yadırgıyacağı şeyler değil seramik eserler özellikle. Yani Özellikle mi seçildi o? Yani hep bu tarzda mı olacak yoksa ne bileyim başka modern heykel veya o, o, resim tabii, olacak mı? Tabii tabii kesinlikle olacak. Sonuçta sanat yani siz de biliyorsunuz ki zamansız bir kavram. Ee, o dönemde de sanat e, yapılmaya çalışılıyordu. Her ne kadar daha çok zanaatkar Hı -hı. ruhuyla yapılsa bile ee, ama bir kaygı vardı en azından estetik kaygı. Bu estetik kaygıyı bugüne taşındığı takdirde görebiliyoruz bunu. Karşılaştırmalı görülebiliyor. İzleyiciler bunu karşılaştı. karşılaştırmalı olarak görebilecek. Benim çok hoşuma gitti. Nefis bir seçim. Ali Ziya bu Ziyan'ın e, bu eserlerinin alt kattaki yerde uzunca bir masada sergilenmesi. Evet. E, müzenin kimliği bakımından da aslında çok iyi örtüşen bir seçim olmuş. Evet iyi bir seçim oldu. Ee, e, Curator'ı e, önerisi çerçevesinde biz bununla başladık. İkinci sergi için belki bir enstalasyon çalışması olabilir. E, fotoğraf sergisi düşünüyoruz. Belki e, modern fotoğraf sanatı ile e, dokümenter yani arkeolojik alanların dokümenter fotoğraflarının belki birlikte hı hı. E, ele alınabileceği bir sergi olabilir. Yani müze misyonu içinde arkeoloji bilim dalının veya sosyal bilim dalının çok zengin bir coğrafyada yaşayan e, toplumumuza daha iyi anlatılması hı hı. ve eski e, e, uygarlıkların da bizler gibi bir yaşam tarzı olduğu, bizler gibi kaygıları olduğunu anlatmak. Olduğunu evet, anlatmak. bunların ne kadar... ...güncel olduğunu da anlatma amacımız var. Aslında şöyle bir şey yani müzeler o dönemin en güzel eserlerini sunuyorlardı. Yani mesela burada herhalde e, bu özel müzenin amaçlarından bir tanesi... E, ...aşağıdaki Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile yarışmak değil... ...ama arkeolojiyi de bir taraftan tanıtmak gibi bir şeydi değil mi? Evet bence çok doğru bir şey söyledi Ege... E, Anadolu Mediyetler Müzesi evvel de söylediğim gibi dünya çapında bir müze. Hı hı. Dolayısıyla eserlerin özgünlüğü e, anlatımı hakikaten çok farklı bir boyutta. Biz burada daha gündelik hayatta kullanılan Roma dönemine ait ağırlıklı olarak eserleri e, Roma hayatını da anlatmaya çalışmak istedik. Yani burada e, kralların hazinesindeki şeylerden ziyade evlerden çıkanları çıkan parçalar diyoruz. gibi düşünebiliriz. Ve onu de. aslında o Yüksel Elimtan'ın koleksiyonu yine tamamlayan şey de aslında müzenin duvarlarında bile ben o havayı e, sezdim. Pazar günü geldim. E, ilk ziyaretim o zaman oldu ki galiba Mart ortalarında açıldı. Evet, 10, 14 Mart'ta açıldı. 14 Mart'ta açıldı. Yani. E, müzenin duvarlarında işte pencerelerin e, konumlanması e, tamamen böyle bir Roma dönemiyle aslında bir iletişim içerisinde gibi. Yani eserlerle birlikte mimari yapı da ...o şekilde evet. e, ifade etti bize kendini. Yani, yani Doğru mu? Öyle bir intiba bırakabilseydik evet. başarılı olduk demektir. O zaman bir müzik arası verelim ondan sonra... Ondan sonra hemen... kapıdan bahsedelim. Devasa kapıdan... bakır kapı var ondan bahsedelim. Ben işte kafeden de ne yeniyor içiyor ondan da bahsedelim. Kapı ve kafe tamam. Modern sabahlar Modern Sabahlar Sabahlar. 103 Sabahlar... 103.1 Radyo Tülesi'niz. Modern Sabahlar Interstellar Band yayında devam ediyor. tam Müzesi'ndeyiz. Müzenin mimarlarından Can akerle sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi bir koleksiyonu müzede halka sunmak bana çok güzel bir fikir gibi geldi. Çünkü ben de uzun zamandır evde Nescafe özel bir markanın Granül Kafesi'nin kavanozlarını ve salça kavanozlarını biriktiriyorum. İşim bundan şikayetçi. Yani evde biriken şeyleri... Büyük ihtimalle koleksiyonerlerin de en büyük dertleri budur herhalde ya. Eşlerinin artık bu yayıntıları ne yapacaksın dediği anda müze açma. Benim de bir müze açmam gerekiyor. Nasıl yapıyoruz? Siz nasıl yaptınız mesela? E, o zaman çocuk yaştan beri biriktirmeye başladığınız kumbaradaki paralarınızı e, çoğaltmaya işte. İşte kavanoz falan kolay birikiyor da o parayı biriktirmede sıkıntı yaşadık yani. Onu baya bir para tutuyor galiba değil mi? Evet, tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> bir de kavanoza Sonra çıkarır mı acaba kendini? Onu da bir hesabı yayında, yayında para konuşmak, bir müzede para konuşmak Niye, herhalde e, ayıp mitesi. olduğundan konuşulmuyor. Kaç para vesabiyetler burada? Girişi? Ee, giriş giriş. E, tam 7 lira. E, öğrenci 3,5 lira. 3, lira. E, belli bir yaş 10 bin 6. kişi gelse... Oradan ben hesap yapabilirsin. Yani günde 10 bin hafta. kişi gelse çok karlı. Tabii evet. Canım, Ankara kaç milyonluk şehir. Günde 10 bin kişi gelse dört buçuk milyon. İki hafta desen, parasını çıkarır yani. Günde yüz bin kişi gelir bence dört buçuk milyon Ankara'da insan var. Hafta içi 10 bin hafta sonu zaten 50-60 bine. Evet. Onu, onu zarf et ile. Hadi bunların çayının simitin dörtte bir öğrenci olsa. Bayağı şey yani müzecilik bir yatırım evet, arkadaşı olarak düşündünüz. Lazım, evet. Siz de eminim bunlar şey oldu, düşünülen şeylerdi. O aslında güzel tarafı da bence sizi heyecanlandıran taraflarından bir tanesi de bir mimarın e, hayatında kaç defa müze projesiyle karşılaşma ihtimali olur diye düşünüyorum. Evet, yani ben, o açıdan çok şanslıyız. O çok zevk çok bir şey. Çok değil şanslıyız. Değil mi? Hakikaten e, bize güvenildi ve bu güvene e, layık olmaya çalıştığı için bina olarak çok etkileyici ama <gülüyor> hakikaten de çok etkileyici. Evet çok etkileyici... biz diye konuşuyor Can abi Can Aker e, ama onun yanında iki isim daha var aslında tabii, onları da tabii, analım. Tabii Profesör Ayşen Savaş benim çok eski bir arkadaşımdır New York e, zamanlarında daha sonra da daha genç bir mimar arkadaşımız da katıldı bize Onur Yüncü e, üçümüz birlikte bu e, projeyi gerçekleştirdik. Şahane de bir e, proje en kısa zamanda şiddetle buraya gelmelerini tavsiye ediyoruz Ankaralıların e, o geldikleri zaman zaten o taş cephe ilk başta karşılıyor ama o insanları çok modern aslında değil mi? Yani çok modern bir dokunuş diyeyim böyle brüt betonla birlikte e, harmanlamaya çalıştık. Sonuçta burada bir doku vardı. Hı hı. E, taş evler dokusu. Burada 3 adet ev tipolojisine yapılmış bina vardı. E, bunları dışarıdan kaybetmemeye çalışıp kamusal bir bina ne olduğunu da unutturmadan içeri girdiğinizde daha farklı katmanlarla modern veya modern kelimesini kullanmayayım ama çağdaş müzecilik eee Çizgisi. usullarını, çizgisini yakalamaya içeri İçeri girmeden önce şimdi evet. ilk e, ben arabayla geldim buraya, park evet. ettim, indim o taş cephe beni karşıladı ve e, dikkatimi çeken şey pencereler oldu. Pencerelerin evet. konumlanması oldu. Evet. Daha sonra içeri girmek için adımımı attığım zaman o taş, e, bakır kapı, evet. o büyükçe kapı karşılayacak ziyaretçilerimize. Evet. Sonra içeriye giriyoruz, adımımızı atıyoruz. Tabii ki 7 lirayı vererek. <gülüyor> e, adımımızı attığımız zaman o e, tavanda değil mi? Evet. Yani yukarıda o üç evi anlatan bir e, şey var galiba bir yapı Küçük var değil bir mi? Bir nüans var orada. Evet. Nedir o nüansı? Dinleyelim sizden. Şimdi o zaman dış cepheden kısaca başlatırsak Buyurun. taş e, dokuyu tuttuğumuzu söylemiştim fakat o beton pencereler e, ilk, e, ana caddede evet. bunlar esasında e, karşı kale duvarına birer gönderme yapmaya çalıştık. Hı hı. E, kale duvarında spolya olarak tanımlanan e, mermer parçalar var. Bunlar ee, o zamanki e, sivilizasyonun daha evvel kullanılmış olan malzemeleri e, kendi duvarları içinde tekrardan kullanmaları anlamına geliyor. Şey Bu esasında ilk müzecilik kabul ediliyor. Hmm. Çıkma malzemeleri. Evet çıkma malzemeleri tekrar duvarın içinde kullanarak e, esasında o dönemin eski dönemin Elemanını saklamış oluyorsunuz, ileriye götürmüş oluyorsunuz. İşlevsel bir şekilde. İşlevsel bir şekilde. Bu da işte bizim müzeciliğin de amaçlarından bir tanesi. Zaten. Aslında kalenin içinde çok daha net duvar diplerinde yazılı evet, şeyler, evet, şeyler falan Evet. evet. Ve e, pencerelerinde eğiminin işte hepsinin farklı olarak e, saat kulesine yönelmesi e, aynı zamanda işte kale surlarındaki ok atılmalara bir gönderme olarak düşünülebilir. Uh -huh, uh -huh. E, Kapıya geldiğimiz zaman ise kapıdaki o e, harflerden oluşan yazı. Sonuçta dikkatli bakıldığı zaman işte içinde Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi uh -huh. yazıyor hem Türkçe, İngilizce. Uh -huh. e, buradaki tekst e, şöyle bir önemi var. E, Roma döneminde e, duvar yazıları uh -huh. e, en önemli iletişim aracı hem süslemeye hem de kayıt altına alma için. Evet, Öyle. yani haber verme de aynı şekilde ekmeğin fiyatını da duvara yazıyorlar, ee, yeni gelen malzemelerin de e, e, yazıyorlar. Bu arada bir e, şaşkın arkadaşımızı gördük müzenin bahçesinde <gülüyor> dolaşırken, e, kendisi ilerleyen dakikalar. <gülüyor> geldi, bantı yine geç, kal geç kalan adam diye geldi. Can abi, yani bantı yayına geç kalırım bir insan. Geç kaldı işte Fahir. Neyse biz müze müze dönelim. Müze müze dönelim. Bakır kapıyı geçiyoruz o Roma tamam. dönemini çağrıştıran bakır kapıyı. O tamanda neyi görüyoruz? İlk müzeye girenler parasını verdikten sonra neyle <gülüyor> karşılaşacaklar? İlk nereye baksınlar? Yani, e, biz kırmızı duvar olarak adlandırdığımız büyük bir e, medya duvarımız var. Evet. Burada bir canlandırma yaptık. E, o canlandırmayı daha sonra belki konuşulabiliriz ama bu binada. Üçlü, üç evi e, iz düşümlerini e, göstermek istedik. Hı hı. Orada da birer düşü yaparak dış cephenin e, eğimiyle uyumlu olarak bunu yapmak gelmeden önce burada bulunan üç, üç evin. E, evet, ev vardı e, ve onların evet. ayak izleri olan, ayak e, olduğu açıda Nefis. göstermeye çalıştık. Peki eserler, eserden de bir ufacık bahsedelim. E, bu önce. Bu arada bir çocuk atölyesi de olacak. Hatta bugün küçük kızlar vardı. Bir bahçede takılıyorlardı. Ellerinde de böyle bir kilden bir şeyler gördüm ben. Bazıları böyle kağıt evet, bir bir şeyler. Evet, eğitim yaptım. programı yani web sitesinde daha iyi anlaşılabilir. Adresi neydi? onu hemen. erimtanmuzeem.org. museum.org. Burada öyle atölye çalışmaları olacak. Aşağıda evet. bir çok amaçlı salon var. Orada evet çok amaçlı salonda etkinlikler e, Başladık Bizim, 15 Nisan'da o, Cem Babacan konseri var onu duyuralım Evet, değil mi? Bir evet, piyana, evet. 150 kişilik şey bir çok amaçlı salonumuz var ee, İşte Ankara'ya e, Performans Sanatları Hı -hı. E, Açısından da hizmet Nereden yani. alınabiliyor biletler Cem Can biletleri ee, nereden alınıyor 15 Hem biletlikten alınabiliyor hem müze kapısından alınabiliyor Müze kapısından da alınıyor şahane. Peki son olarak Can abi uğurlamadan önce şeyi de soralım. Şimdi çok Yükseler İmta'nın koleksiyonu çok geniş aslında. Hitit M.Ö. 3000'den de eser var. Evet. Bizans döneminden de eserler var ama ağırlıklı olarak Roma dönemi, dönemi eserler evet. var. Bu 2000 parça eser tabii özel koleksiyonu olduğu için eklektik bir yapıya sahip. Sonuçta bu tip koleksiyonlar kendini toplayan koleksiyonerlerin beğenisiyle bir e, bütünleşebiliyor. Hı hı. Yani e, koleksiyoner kendi estetik olarak kendisine e, hitap eden eseri alıyor. Başka ha, bir kaygısı başka olmadan. başka bir bütünlük oluyor. Yani şimdi mesela... Bu da eklektik bir bütünlük diyebiliriz. Yani fa, e, farklılıklar farklılaşmanın bütünlüğü Evet. Yani bir taraftan alabiliriz. da işte ne bileyim e, bir devlet müzesinde kültür bakanlığına kültür bakanlıklarına bağlı müzelerde e, bütün değerleri bir araya tabi e, gruplara ayırarak koyuyorlar kesinlikle ama bu, yani müzeyolojik bir takım sergileme metotlarına göre ya kronolojik ya geografik ya da e, malzemesel evet burada ama e, kişinin zevki hakikaten ben işte Belki de e, koleksiyonerlerin ulaşılacağı ulaşabileceği parçalar arasından e, kendi zevkine göre seçtikleriyle Kiş, oluşmuş evet, bir biraz kişisel bir müze oluyor bu e, Doğru. Yüksel burası, Bey burası özel kişisel müze ama tabii ki he, koleksiyon bildiğiniz gibi Türkiye'de zaten devlet adına parçalıyor parçaları koleksiyonellerin e, tutma hakları var. Yüksel Bey biz tanım tanımıyoruz tanışmadık tanıyoruz da tanışmadık ama siz biliyorsunuz e, Yüksel Bey yemeğe içmeye e, Meraklı hepimiz mıdır? Gibi. Hepimiz, hepimiz, hepimiz gibi. Kadar. Hepimiz yani kadar. Yani özellikle mutfak eşyası çok yoğun değil mi? Yani mutfakta kullanılan araç gereçler aslında. Gerçi yemek de sonuçta kültürü ve dönemi çok iyi anlatan bir şey. Hani salyangos yemek için e, kullanılan kaşıklar da bu müzede e, sergilenmekte ve görünmekte. Gerçi bizim evde mesela toprak altında kalsa bin yıl sonra en çok herhalde mutfak eşyası çıkar. Çünkü mutfak kalabalık oluyor yani o düğünde gelen şeyler falan bu ısıya dayanıklı camlar mutfak falan, eşyası ve kavanoz çıkar yani madem öyle dedin kavanozların. O dönem, o dönem elektrik olmadığından insanlar kavanozdan enerji üretmeye çalıştılar diye yorumlardı tarihçiler. Yani. Can abi çok teşekkür ederiz biz teşekkür ederiz biz biraz Geldiğiniz daha zaman e, bize. müzenizin ve müze kafenin keyfini süreceğiz burada modern sabahlar modern sabahlar Modern 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Fahir stüdyomuza geldi. Şimdi interstitiaları, zaman kaymaları, paralel evrenler falan zaten kafamız karıştı ama Fahir'in bir jeneratör meselesi vardı. Onu çözdü geldi. Çünkü biz bu programı salı kaydediyoruz. Salı günü Ankara'da elektrik yoktu. Cuma gelmiş olabilir falan filan falan. Onların hepsini konuştuk Fahir. Onunla ilgili esprim varsa <gülüyor> <gülüyor> lütfen yapılmış gibi düşün. Şey yapmışsın gibi düşün. Bir Saatler bir saat ileri alındı ondan <gülüyor> geç kalmış olabilir miyim? ilgili bir şey olabilir Olabilir Tamam, bir, tamam. bir de Faiz Twitter'dan şey diye sorduk dinleyicilerimize ülkenin gündemi tamamen farklı olduğu için ona da hiç cevap gelmedi Roma döneminde yaşasaydınız nasıl hayatımız nasıl olurdu diye <gülüyor> hiçbir o, cevap yok. Ona da var yani cevap cevapların çoğu elektriksiz <gülüyor> bir dünya olurdu diye yani oradan bir gündemle herkes herkesin kafasında ve gündemin ilk maddesi o var yani. Ve Roma döneminde jeneratör de yoktu anladığım kadarıyla çünkü şu içinde bulunduğumuz zaman diliminde elektrik yok ama jeneratör sayesinde gayet güzel hayatımıza devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz e, sormuş makarna stoğuna başlıyor muyuz diye e, Nihan Hanım. Bakayım onun ya, Roma dönemiyle vardı. alakası yok. Yani. Ee, Roma onun... dönemi olsaydı zaten makarna stoğu yok. Burada ben müzede gezerken şeyi fark ettim yani bir salyangoz stoğu yapmakta fayda var. Çok daha tüketiyorlarmış yani. Tabii Sen, salyangoz değil mi? E, elektrik kesintisi olan bir dünyada. <gülüyor> salyangoz. yıl öncesinin uygarlığından <gülüyor> müşteri bulacağını düşünerek ticari bir yatırım mı düşünüyorsun? Evde yiyeceğini değil, satacağını mı? E tabi tabii abi stoklayacağım. Sonuçta bu adamlar illaki Salyangoz yer. evde yiyecek konserler. işte. Ha, evi içinde için de alabilirsin, satış için için olacak. Stokçu yaptı adam bizi bu yaştan sonra. Olabilir, doğru. Makarna yerine Salyangoz varmış onu anladık biz yani. Ee, Roma döneminde. Valla ilerleyen dakikalarda müzeyi de gezelim. Şimdi kuru kuru müzeden bahsediyoruz falan. Neler gördüğümüzü aklımda kalmadı benim. Pazar günü gezerken de ben Selin'le geldiğimizden bir şey kırmasın diye çünkü müzede bir şey kırarsan çok pahalı. Tabii. Sonra, <gülüyor> Sen, tamam ricacı olurduk araya Can abi falan sokardık da gene de. Valla yani, kazara oldu çocuk çok merak etti dokundu o da pıt diye düştü diye. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için bir kere daha söyleyelim. Bizi yeni dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz için e, bugün e, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nden Interstellar Band yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve Cuma günü de size bunu duyurmaya çalışıyoruz. Bakalım müsaade ederse elektrik dünyası. Şeyi konuşacağız ee, Roma döneminde ben yani buradaki şeylere mı Oradaki testiden içinde şey bulunan gömü bulunan ya onlar hep işte şey. Gerçi, o da sikkelerin olduğu mu? Sikkelerin olduğu da o da kumbara gibi bir şey. Küçük Abi bir dakika küçük. ben onu bilmiyorum. Görmedin siz mi? Siz ikinci diyorsun. katı gezerken ben dışarıda Selin'le şey yapıyordum. Bir tane kırık testi orada da sikkeler var ya. Testiden o... sikke mi çıkmış? E, ne çıkmış? çıkmasını tercih ederdin? İlan. <gülüyor> İlan. İlan. İlan çıkabilir. İlan, <gülüyor> İlan sirke çıkabilir. İlan çıkabilir. <gülüyor> çıkabilir bir silke. Yani bir de arkeoloji ne kadar zor bir bilim dalı. Yani şey düşün bir tane çukuru. Kürekle Arkeoloji, açmak var. Hayal gücü bir de, de sınırlı. Bir fırç fırçayla açıyorlar ya çukurları. Evet. Neredeyse. Aman bir şeye zarar gelmiş. Şeyde Ege o yüzük taşları var ya. Onun hemen gördüm. yanında ha. sikkeler var. Böyle dik açılan tamam, çekmeceler evet, evet. var ya. Onun hemen yanında da bir tane küp var. Ama şey ya yani niye buna sikke küp. demişler ben onu. <gülüyor> yani onu. Bozuk para mı deselerde? Buldum yani küp buldun. Nasıl bağırdığını düşün. Yani orada... <gülüyor> sikke buldum sikke buldum diye bağırıyor. Millet çoluk çocuk var burada falan. Bilmez mı yani? Dolayısıyla çünkü, çünkü yutar. boğazına kaçar. Ha, o, o yüzden diyorsun sen. tabii canım. Tamam. Keşke başka para desinler ya. Ya para desedermiş başka bir şey de dersemiş. Yani bozuk para, para desem para para. kağıt para olmadığı için bozuk bozu para. Bozu para yok. Tabii. O zaman ben bozuk para yok. O zaman tek bildiğimiz para sikki. Şey diye ifade etsen peki. Hmm, 20 kesik kesik kesik kesik kesik o, o, o. bak mesela güzel. Bir Roma İmparatorluğunun şarkısı, <gülüyor> şarkısı vergi döneminde. Roma Roma döneminde söylenen bir şarkıydı bu. 21 altın sikke. Martius sikke ayıdır zaten orada. 21 altın sikke kırık küple sergileniyor. Kırık, 21 mesela. altın sirke. Sirke değil. Sirke, sirke, sirke değil 21 tane. Evet 21, 21 tane, çok tane ve altın. Kesin orada tatlı bir şekilde cımbızlama var. Ambalajlı bir var. Mı? Yok ama şey de gördüm. Destiği de gördük küçük. O da küçük kırık testi dediğine bakma. O çıkartılırken bence biraz şey olmuş. Vallaha bunu diye bir heyecanla insan tabii şey bulunca her zaman sikkeli küp bulamıyorsun. Peki siz pazar günü bu müzeyi gezerken Evet. define bulma diye bir şey geldi mi aklınıza hiç? Hayal ne olarak var, gündelik define bulsak zaman. diye mi? Gömüye mi gidelim diyorsun? Ha, mesela <gülüyor> yani öyle bir define bulma Efendim, bu pazarımızı da gömüye gidelim herkes mesire yerlerine gidiyor biz de gömüye gidelim. Define <gülüyor> çünkü küp küpün içinde 21 altın sikke tam anlamıyla define. Define aramak tehlikeli bir spordur. Önemliyoruz. çok güvendiğim, çok samimi, hepimizin tanıdığı bir arkadaşımızdan bir define hikayesi dinledim. Hem de yani aranan, efsanevi bir define değil bulunan bir define. Dayaklı bitiyordu hatırlarsınız o hikaye. <gülüyor> Genelde define hikayeleri avcılık hikayeleri gibidir. Yani başarı hikayesi olarak anlatılır ama, ama bu, bu hikaye dayaklı, dayaklı bitiyor. mı bitiyordu. Valla dayaklı bitiyordu. O yüzden <gülüyor> ben yani de biliyorum aynı hikayeyi. Pazar günü mü? <gülüyor> Pazar pa günü mü? Pa tamam. Anladım. Falan. Tamam. Peki. Ee, şimdi benim kafama tak keşke Can abiye sorsaydık sizin fikriniz olduğunu zannettim nedir sor bakalım belki vardır keşke. ilk girdik müzede hemen bir tane şey var ya orada keçi başlı ee, govel bören, ördek mi tören şeyi. keçi başlı govel ördek metalden yapılmış ne boynuz, be, boynuz ne? o bir kere keçi şeyi falan değil boynuz. boynuz değil o metalden yapılmış tören kasesi diye bir şey böyle uzun ben ilk başta hatta boynuz borun falan zannettim sevgili dinleyiciler takdir kamuoyunun gelip <gülüyor> görün Boynuz mu yoksa bakamıştım. tören çeyimi mi? Can sen. abi burada mı? Burada. Ha. Can abi bir şey sorabilir mi? Soralım bir şey. Soracağız. Sen Mikrofonu oradan yaklaşarak... kafa sallayarak da evet ya da hayır diyebilirsin. İlla bir topla. Hemen mikrofon... girişte ilk gördüğümüz parça. Şey, e, tören, e, o e, boynuz mu yoksa çahesi mi? O boynuz mu yoksa çahesi mi? Boynuz şeklinde yapılmış. E, metal bir çahesi. İkimiz ter... de haklı çıktık o zaman. Ya, yani, tekrar edelim duymuyor onu dinleyicilerimiz. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Ya yani şişesi. Şey içmek... Boynuz yani şeklinde hiç... yapılmış metal bir kase. Hangi boynuzun ucunda keçi kendinden vardır? Yani ya tek... ucuna metal koymuşlar ama kendi şeyi metal... Gibi... Çocuklar, çocuklar. Yani Zaten bu konu için birbirinizi kırmanızı istemiyorum. Lütfen tartışmayın. Roma döneminden cam eserler diye bir şey var. Çok küçük hakikaten böyle esans şişesi. Esans şişeleri. Essence. Ben şeyi soracağım. Fikriniz var mı bilmiyorum. Hı. Onlar niye çamurlu cam onlar niye çamurlu çamurlu? çamurlu, çamurlu bir, e, bir parmak çamur var. Pasaklı yani. bir Romalı e, birisinin yani. E, hayır, o adeti o mudur? Yani e, tabi adeti o. Çamurun içindeki yaşanmışlık. Ne alakası var ya? De, Romalı öyle mi biliyor? Ya Geçti hayır, mi? Fırça, fırça dedin ya demin. Tamam. Fırça ile şey yapıyorlar. Onu çok eğer abanırsan. Arkeolojinin birinci şeyidir. Abanma. Abanmayın. Aban, lütfen <gülüyor> fırçalarken abanmayınız diye bölümlerde yazar. Kazı yani. alanlarında zaten abanmadan diye. Uyuyor. Tabii birinci sınıfta ilk o öğretilir. Benim bildiğim kadarıyla. Benim alanım başka biliyorsunuz ama. Yani onu ama... buldun. Evet. Evet. Bulduktan sonra bence çok hafif ılık bir suyla ya o pırıl pırıl bulaşık makinesine da koy demiyorsun ama orada koydum. da güzel evet. çıkıyor. Çünkü hafif, bazen hafif. bulaşık makineleri çiziyor mesela bizim evdeki bardaklarda da böyle çizik çizik, ufak ufak oluyor. Bulaşık Şimdi, lütfen buradan bütün define avcılarına ve e şey bulan, tarihi yürü. eser bulan insanlara lütfen bulaşık makinesine koymayınız. Koymayınız. Ama bence evde hafif bir durulama olabilir. Onun temizlenmesi mi değişiyor bilmiyorum da zaten müzeye geldiğin zaman marketten almadığını biliyorsun. Onu yani. ılık suyla yıkamıyorsundur ama gel Şimdi yalan yanlış bir şey söylemiş oldum. Ya bildiğin onu, çamuru... Köşesinde veririz. Geceden ılık sirkeli sabunlu, sabunlu sirkeli suya bırakacaksın. Sabahleyin şöyle bir kabasını alacaksın. Yemin ediyorum var ya inanılmaz. Ya i̇lk günkü gibi oldu. İlk günkü gibi. Yani Romalı artık kimse ee, bir bana Romalı ismi söylesenize. Brutus. Sezar. Çok, <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Perihan. <gülüyor> Bak Perihan olsun. Üç tane isim söyledim Romalı hanımefendi Perihan. Evet. Daha doğrusu ona biz kısaca Romalı Perihan diyelim. Tamam. Romalı Julius. Perihan. Yemin ediyorum gel, gelse Augustus, de... Augustus. Işte, yeter Oktay. Yeter almışsın. mi? <gülüyor> e, ne diyecektim? ha e, Romalı Perihan gelse hakikaten teşekkür ederdi. <gülüyor> bunu <gülüyor> ne? mu söyle? Bunu için mi söyle? <gülüyor> Neye teşekkür edin Elinize e, şimdi, sağlık çok güzel geceden çünkü sirkeli sabunlu suya bırakmak onların aklına gelen bir şey değil çok özür dilerim Halbuki Roma'da sirke var Tabii çünkü Ama... <gülüyor> şarap olduğuna inanıyorsun da Tabii. sirke olduğuna inanmıyorsun Yani ben e, çağdaş müzecilikten bahsettik Can abiyle sohbet ederken artık, Siz böyle baya kalite sohbetler ettiniz Baya kalite sohbetler ettik Ben artık müzelerde her şeyi cillop gibi görmek istiyorum Yani kırık çıkık heykeller var orada bunu adam gibi sergileyemiyorsa hiç sergilemiyor. Hayır şöyle kırık sergile, dökük sergile ama temiz sergile. O da doğru, o da doğru. Çağdaş müzeciliğe yaklaşımımızı herkesin bir kez daha düşünmesini istiyor sevgili dinleyiciler. Müzikle devam edeceğiz önümüzdeki dakikalarda da müzen içinde dolaşarak canlı telefon bağlantısı yapacağız. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 103.1 Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Elim Tam Müzesi'nden sesleniyoruz bugün sizlere ve şu anda Fahir ve Oktay bir tarih e, araştırması için müzenin içinde dolaşıyorlar. Merhaba Fahir, merhaba Oktay. Ee, merhaba Ege, Ege abine merhaba de. Oktay. Merhaba, merhaba sevgili dinleyiciler. Hepimizde bir ee, kez daha merhaba. Sen Erimtan müzesindeysen, biz de Erimtan müzesinde. Abi tariholoji ve sanat müzesindeyiz bizde. Evet. Aslında şöyle diyebiliriz, şu anda siz tam anlamıyla tarih muhabirlerisiniz. Evet, e, tarihi bir atmosferde son derece tarihi sohbetler ediyoruz sevgili Oktay'la ile beraber. Evet, yani beşinci kez band yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bize hala enteresan geliyor ama binlerce yıl öncesinden gelen bir mesajı Salı günü <gülüyor> okuyup. Cuma günü dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Bu da tarihi bir an. Neredesiniz şu anda? Müzenin neresini geziyorsunuz? Ee, müzenin şu anda biz tuvaletindeydik. Az önce çıktık. Ve müzenin gerçekten nezik mekanlarından birisi olan şu anda milattan önce tahmin ediyorum. Yok yok. Sonra. Yok yok. Önce. Önce mi? Sonra mı? <gülüyor> önce önce. <gülüyor> <Fire> Hayır. <gülüyor> önce. 242 187 son derece yakışıklı bir e, abimizin heykelinin yanından geçtik. Neden Sence önce ve neden sonra onu da söyler misin Fahir? Ne? Senin doğum gününden hemen önce ve senin doğum gününden hemen sonra mı yoksa bu milat benim mi? doğum günüm <gülüyor> <Bu milatsınız yani. gülüyor> benim doğum gününe bile gelememiş. <gülüyor> İmparator <gülüyor> İmparator <gülüyor> İmparator, <gülüyor> İmparator. Tamam. Ee, Yanınızda sikke var mı? Üçlü bir şey var ya Ege hani Üçlü böyle bir e, koltuklar var ya Evet evet tamam böyle Şey gibi Roma döneminde, sedir gibi. Ha, onların evet. dibindeyiz şu anda. Anladım. Ve niye burada uzak. yapmadık yayını ben onu merak ediyorum. Bak düşünümüzde yayılırdık. Çok güzelmiş zaten biliyorsunuz Roma'da... Birileri ağzımıza üzüm verirdi. Hakikaten çok tatlı yayın olurdu ama bir dahaki seferler. Biz ağzına da üzüm verebilirdik. Ziyafet e, köşesi. Evet, ziyafet köşesi. Ziyafet köşesindesiniz ama oralarda sikke var mı? Ee, Valla oralarda sikke var mı? Oktay yerlere bak düşmüş sikke evet, falan var mı? Bak, yok yerlerde. bak fakat sikkeye herhalde. basmayın orada yayın yapacağım diye yanlışlıkla öyle bir şey olmasın etrafınıza dikkatli bakın dikkatli bakıyoruz canım çok güzel ama bir sonraki yayınımızı buradaki yatış köşesinde yaparsak bence çok kalite bir yayıncılık anlayışıyla yepyeni bir soluk getiririz orada e, süs eşyaları da vardı taraklar falan Dikkat var edin, var, taraklara, taraklara da, da geleceğiz. Evet, <gülüyor> taraklara da geleceğiz. Taraklara tamam. da geleceğiz ama burada esas kalite olan bir köşe var. Bu Oktay'ın uzmanlık alanı aslında. Hı -hı. Evet, nedir Oktay burada? bize açıklar mı? mısın? <gülüyor> Pliniden... Evet, Hiçbir şey anlaşılmadığını ben söylesem, tamam. e, sizi şey sevindirir mi, üzer Ben hepsini okuyup anında tercüme edelim. Bence ee, okuduğundan aklında kalanları burada stüdyomuzda tekrar anlatsan daha güzel olacak Fahir. Hiçbir şeyi kırmadan, dökmeden... Sikkelere dikkat ederek lütfen e, tekrar... tamam sikkelere bas basmadan geliyor basmadan tamam tamam hemen geliyoruz modern Egecim. sabahlar gözlemlerle devam edecek sevgili dinleyiciler modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar 103.1 Radyo Müzesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler elim tam müzesinden sesleniyoruz size bu sabahki band yayınımızda ve müzede gezmenin güzel tarafı yani tarihiyle iç içe oluyorsun falan da bu Gözünün önünde olduğu şeyler, gözünün önünde olduğunda eserler, e, hele bu müzedeki gibi gündelik hayata dair eserler, insan biraz hayallere kapılıyor. Evet. Hakikaten böyle e, kralların kılıçları yerine sıradan insanların kaşıklarını görmek başka hayaller götürüyor. Programın başında da zaten müzeden yayın yapacağımız zaman dinleyicilerimize Twitter'dan sormuştuk, e, gelen cevaplara da bakarız. Romanlar zamanında yaşasak ne yapardık ne ederdik? Benim iki tane fikrim var. Ya hazır mı? İki fikrim de hazır mı? İki Bahir. fikrim de hazır. Ee, Valla çok ciddi söylüyorum. Benim de bir tane net fikrim var. Ne ee, ge Benim çok net bir fikrim Benim de var. Çok net. Ve de yani o kadar güzel bir fikir ki bunu e, hani bugünün teknolojisiyle. Ee, nasıl yaparım diye düşünmeme de gerek yok ve zamanında hiç olmayan bir şey. Yani Roma, Roma'da hatta uygarlık tarihinde ilk olabileceğini ha, düşünüyorum. Benim o, o boyutta değil canım. Roma'da uygarlık tarihi falan öyle benimkisi çok güzel bir meslek. Hem de e, Roma'ya da yakışacak bir meslek. Ben de Roma'mızın <gülüyor> e, benim mesleğimi hak ettiğini düşünüyorum. Ben, ben tamamen Roma yani Roma'nın içini düşünerek hayal ederek bu e, Erimtan Müzesi'ni gezdikten sonra oluşan bir fikir benim, benim de yani müzede gördüğüm bir parça eser beni direkt olarak bu işe yönlendirdi yani ben şöyle söyleyeyim e, benimiz benim farklı şeylerden bahsediyoruz ben bu arada? Öyle. Çünkü bence, öyle bence öyle bence de benim bulduğum meslek bu Roma ikiye bölünürken sırf bu yüzden Ege kimde kalacak dedirtecek bir şey yani abi o zaman benim bulduğum yani meslek de öyle bir şey Doğu zaman... Roma diyecek. Hayır Ege bizdendir, Batı Roma aman bizdendir falan. E, aynı diye. şeyi seçmiş olmayalım Ege. Hay hay kapış kapış gideceksiniz de benim işim de her yerde hazır. Ben Doğu Roma'da da giderim aynı işi yaparım. Batı Roma'da da giderim aynı aynen. işi yaparım. Aynen. Benimki de aynen öyle. Yani... Benim bulduğum şeyse yani yani bu Roma İmparatorluğu bölünürken iki tarafa da aslında fayda sağlayabilecek bir şey. Ben yani Ben aslında böyle sınırdı bir yer düşünüyorum. O zaman yani kim Mek ilk başta? İşin doğrusunu e, söylemek gerekirse benim bulduğum meslek galiba Doğu Roma'ya daha çok yakışır. Yok benim meslek herkese yakışır. Bir kere bir ihtiyaçtan yola çıkarak. Benimki de ihtiyaç herhalde. E tamam yani, o zaman yani, çok, çok özür dilerim. Şey sizin yani. ikinizinki ihtiyaç, i̇htiyaç da senin. benimki tamamen uyduruk bir şey. Hayır, Hayır benimki bizzat yani tam anlamıyla O zaman ihtiyaç. ben başlıyorum. Benim fikrimle. Aynı anda söyleyelim bence. Tamam. Herkes kimse kimseden çalmamış olduğunda diye görelim. söylüyoruz tamam evet, mı? Evet tek kelime falancacılık. Tamam. tamam. Bir, iki, 3. Hamamcılık. Ne dedin Ege'sen? Müzecilik. Hamamcılık, taşımacılık dedim ben de. Ya sen müzeciliği neyi sergileyeceksin ya? Sen bana Antik Roma'dan herhangi bir müze gösterebilir misin? Antik Roma döneminde. E, o zaman sergile. Antik Yunan'dan göster. Hiç tarihte müze yok ya. Yani o kadar adamlar medeniyetlerini kuruyorlar, şey yapıyorlar. Mantıklı, Mısır'da. Mantıklı. Mü, müze var mı? Mısır Mısır'da, müze... Yok, Mısır'da, Mısırda müze, Mısırda müze, Mısırda müze yok. Mısır'da müze yok galiba. Ben müzecilik yapacağım. Tabi ya. Çok güzel. Roma yani müzecilik tarihi 1800'lerde mi Ne zaman başlıyor? Yok tabi. Benim bildiğim. Can abiye dönelim. Var mı fikriniz Can abi konusunda? Yok. O müze zaman... yaparım diyor. O yani 19. 19. Hı. yüzyıla kadar Romalının, Bizanslı'nın gideceği müze yok. Çok özür dilerim de. Adam kültüre sanata Ege, aç. Sen nasıl anlatacaksın? Yani zaten yani milattan öncesiyle milattan sonrasıyla şu andaki yani 2030 <gülüyor> senin yaşadığın yüzyıl gibi bir şey oldu şimdi ya, çok evet <gülüyor> yani Yaşantımızda çok uzak bir dönemden bahsediyorsun nasıl anlatacaksın böyle böyle bir şey var eski eserleri sergileyeceğimiz arkeolojik e, malzemeleri işte e, kullanıcağımız bir şey. arkeoloji yok mu ya? E ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Nasıl yok, Abi onlar daha gömülmemiş bile. Hepsi ortada duruyor. Ay can, yani Roma'da Roma müzesi açacak değil mi zaten? Ne ne modern sanat müzesi gibi bir şey açacaksın Yok Yolma taş. Bir işte bakın. Daş. <gülüyor> Bakın cilalısın. E o zaman da taş taş, yol... taş zaten yani o kadar sen arasında kadar çok sen... fazla şey yok yani. Neyse yani biz fire Neyse. sektörün Müze yani Ege'nin belirlediği sektör şey yapmak, Yolun açık olmasın, olmasın, yolun olsun. Yolun açık olsun. Kazancım bol olsun yani. Seni. Müzede de ee, yani kafe açacağım zaten. Kafe açacaksın ben tamam mı? Ben parayı oradan vururum. Yani, anladım tamam abi. Girişi, girişi bir sikke düşünüyorum ben. Evet. evet. Ondan sonra. İndirimli sikke var mı? İndirimli sikke yani mesela genelde böyle hani. <gülüyor> inmemiş bir şekilde düşünüyorum ben sikkeleri. Hani bir sikke mi, e, iki sikke mi? Ee, Hafta sonları bir sikke. Öğrenci o, için mu, var mı? Adam mi? güçlü, As kudretli bir adam. Bir sikke iki sikke, artık yani ne sikke kadar hesabına bilmiyor. girmek istemiyorsun. Evet, yani yani sikkesini Öğrenciyi bastıran yani. aynen istediği gibi girsin. Tamam. Benimki de hamamcılık. Geldiğinde bu masaya çatlıyorum. Sikkesini, sikkesini atacak. Aslında tamam. Fahir Benimki hamamcılık abi. yani Roma hamamcılığı bir lider marka. Yeni bir soluk, yeni bir anlayışla. Nedir farkın? diğerlerinden farkında evet, Roma, abi kese zaten... getireceğim ya adamların temizlediği aleti gördünüz mü kir çıkarma aparatı diye bir şey var böyle L şeklinde evet. kanırta kanırta nereden o... çıkarıyor ben onu anlamadım Vallahi ben ben de, vücudun aparatı. her yerinden bunlar çünkü bütün gün affedersiniz çarşafla nonla gezerken doğru tabi bütün yaka paça her taraf ne oluyor kirleniyor akşam o bir hamam sefası sabah kalkıyorlar Vallahi, bir... zaten var ben yani... Roma'ya Roma şey getireceğim Roma sabah hamamları duş alama... diye burada şey de var yani var da keseyi devir getireceğim mi, devir mi alacaksın <gülüyor> Tabii canım, Bilmem gideceğim. kaç sikke devir parası ödersin. Ona. Abi ne kadar vereceğim belki 100 sikke fazla vereceğim. <gülüyor> gideceğim alacağım sonuçta yani ben uzun vadeli Tek düşünüyorum. Tek başa mı düşünüyorsun sen bunu? Abi belki franchise yaparım bir şey yaparım. Şu anda fikirleri açayım yani ben giderim orada Ağustos'ta da konuşurum. Ben derim ki yapmayacağım derim. Onun mesafesi Roma var, ama mı franchise var onu almayacağım derim de. Bak ben gideceğim keseyi koyacağım bir kere. Tamam. Tamam mı? Buhar keseyi odası. bence bulmuşlardır. Bulmamışlar işte adamlar kanırta kanırta çıkartıyorlar yahu. Kaşağı gibi bir yani, şey var ya içeride. Ama kese yani sünger münger kullanıyorlarsa o binlerce yıl dayanacak alet değil ondan kalmamıştır. Yani. Hayır dizilerden falan da biliyoruz ya. Hamam teknolojisi var. Ya, ama sen ne koyacaksın kanırtan yani. adam görmedim o kadar filmde dizide. <gülüyor> yani o aletle Senin aletlerde... başka bir şey vermen lazım hizmet. Hamamda mı? Evet. Masaj. İşte masaj. Onu... Bak çok güzel Kaç masaj. Katıke karşılığını vereceksin onu. Vallahi bir sike, bir masaj 45 dakika masaj. <gülüyor> <gülüyor> Bisikliğe 45 dakika masaj garanti ve şey, masajlarımızda var. Vallahi ne yalan söyleyeyim yani Ege'ninkinden daha çok aklıma yattı. Yani ya havacılık, Müzecilik çok güzel müzecilik. fikir ya. Ben de bir müsaade ederseniz taşımacılıktan Mesela kastım ne? Mesela bir tane şöyle vücudu güzel ama yüzü yaşlı bir kadın bulacağım. Mesela ona diyeceğim ki <gülüyor> önden liselik arkadan müzelik diye hop al müzede sergile. Yani şu anda daha da uzaklaştım fikirden. <gülüyor> e, Kim ne yapacak bu işi? Bu adam bilmiyorum. Yani ya müzecilik bir ortağa ihtiyacı var. Ben yokum. Hayır. Aynı Erimtan Müzesi'nde olduğu gibi. Burada üç bina teknolojisi var ya. Eskiden burada üç tane ev varmış. Ondan sonra hepsi bir araya gelmiş. Ne olmuşlar? Bir Erimtan Müzesi etmişler. Biz de eski Roma'da gideceğiz. Üç tane ev bulacağız yan yana. Birini hamam. hamam Birini müze. Sen aç. Hocam. Daha anlatamadım ki. Taş, mi? Taşımacılık. Günümüzün... E, ifadesiyle lojistik e, nakliye neden çünkü Roma İmparatorluğu'nun sonu ne kavimler göçü değil mi öyle mi Ka e, yani tamamen ona yapacağım yatırımı Yok, kavimler yani, göçü kavimler göçüne da kavimler bir... göç ediyor sen mallarını mı taşıyacaksın evet Abi yani. en büyük ihtiyaç o. Kavimler evet. göçüyle en Roma büyük... arasında var be ayağa. Yok canım hayır. Roma İmparatorluğu'nun sonu Kavimler göçü diye biliyorum ben. Eğer yanlışsa bu bildiğim. <gülüyor> Yanlış zaten <batı gülüyor> tamamen dükkan. işsiz kaldım. Ama şöyle bir şey var. Neyse yani canım, Müzesi'nin kafesi var onu işletirsin. Atanabalıları falan filan yok mu zaten Roma'da kullanan? Var abi. Chariot'lar. At... onlar yok. Onların bakımından başlarım ama esas hedefim Kavimler göçüne altyapı sağlamak. Oktay, yani yani filo kuracak göçüne... anladım. Filo kuracak. Filo kuracağım ben. Sen dükkanı kurup şey Kavimler göçün ben yanlış hesapladım. Kavimler göç etmediğinden iki senede battık diye şey. Yok canım i̇ki kavimler göçü. Güzel. Hedef kavimler göçü. Benim şeyim Oktay yetmedi. Oktay parmağıyla böyle şeyler yaparsın. <gülüyor> bir Roma'da şeyler asarız böyle güzel bannerlar falan raketlere. Hedef kavimler göçü diye parmağınla gösterirsin. Ne o falan diyecekler. Çünkü yani imparatorluk sırasında öyle bir şey yok. Yani göç edeceğiz, kavimler göç Kavimler göçüyor. <gülüyor> o yüzden ona tamamen altyapı hazırlayacağım Güzel Üçüncü abi. tarafta da ben olayım Bence yolumuz bahtımız açık İnşallah umutlarımızı şey yapmayız Allah umutları utandırmasın Allah derler Allah utandırmasın diyoruz ee, ee, ve Uzayan Roma kol bizden oluyor. olsun ne diyelim Dur ben şuradan bir kavimler göçü de yanlış şey kurmayalım. Kavimler göçü. 350-800 yılları arasında Avrupa'ya yapılan e, şirketli insan göçüdür. E tamam. Işte, bak an, neden o 350 ile 800 sormuş? kavimler göçü sürmüş. değil o. Onun esası beyin göçü. 400 400 yıl sürmesinin sebebi ne? Yeteri kadar gelişmiş lojistik altyapı yok. İlk dönem kavimler göçü Roma İmparatorluğu ve barbarlar arasında yoğun sınır değişikliklerini kapsar. İşte orada, bu. Orada ne çıkar? Ne çıkar? Ruhsat sıkıntısı. <gülüyor> Sen abi, Roma'dan çünkü... aldın. Bar barbar geldi. Diyecek tamam barbar bar geldi sana. İyi günler o. Yetkili biriyle görüşeyim. Buyurun benim. Ruhsat var mı? Ruhsat diyecek. Sen ne göstereceksin? Barbar aldınız. Roma'dan aldım <gülüyor> belgeyi. <Bar> <gülüyor> Geçersiz diyecek. Haydi koş iyi daha barbardan aldım. Barbardan. Barbardan aldım ruhsatı. Ya veremiyoruz. Orada sıkıntı var. Nasıl çözeriz? 100 <gülüyor> sikke diyecek mesela. <gülüyor> o tamam Roma Turizm Bakanlığı gelecek sana. Hop onların kontrol edecek. Hadi bir daha Turizm Bakanlığı için tekrar ruhsat. Çok Olsun far. abi ben Roma'nın hukukuna güveniyorum. Aslında yani, doğru sonuçta Roma'da Gakkuk'la değil hukukla yönetilen bir, bir imparatorluk. Yani. Sonuç olarak benim hakkım ben oraya bir yatırım yapmışsam o fikri geliştirmişsem benim arkamda hukuk sisteminin olacağına ve çok yüzyıllar sonra da bu sisteme Tabii yani ilham vereceğine eminim yani. Oktay ama orada şey de der misin? Demokrasi de der misin? İlk, çünkü yanlış kullanıyorlar. Roma'da da işte demokrasi, demokrasi cumhuriyet falan diye bir şeyler çıkarmışlar da tamam, hiç doğrusu. bilmeden yanlış yanlış telaffuz ederek günümüze demokrasi kadar gelmiş. Onun aslı demokrasidir. Tamam. Onu da onu bir şey gider, bir araya not düşerim. Şunu anladık. Ee, Roma'da yolumuz açık. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sizlere bugün Müzeden değilim. tam Müzesi'nden sesleniyoruz ve Roma hayatın konuşmaya devam ediyoruz. Neden? Çünkü ağırlıklı olarak burada ürünlerimiz Roma Roma'dan. üzerine ama her tabii ki dönemden git ister Hitit. efendim ben Hittit'in hastasıyım, hastasıyım de var mı? Var. Bizans'ın hastasıyım de var mı? Var. Efendim Sikke. Sikke. Ya burada sikeden bol bir şey yok ya. Erimtan Müzesi'ne ayağına at sikke. çekmece, çıkarken. Çekmeceler sikke dolu. Küpler sikke dolu. Her yer sikke. Her yer sikke. Yani ee, gökten tarihi eser yağsa bizim başımıza sikke düşecek gibi bir durum mu? Aynen. aynen. Evet efendim şimdi biraz da Roma'da günlük hayattan bahsedelim. Günlük hayata bakalım. Ne anladınız? Şur, şuradan dolaştığımızda yani hiçbir şeyi okumadan dolaştın. Hepsi aynı dönemden olsa. E, Erimtan Müzesi'nde Roma hayatı ile ilgili neler oluşur kapınızda? Şimdi ben... Benim ilk şeyi söyleyeyim mi? Orada hani büyük ha. bir e, resim var ya hani bir kısmı dijital hareketle evet. Evet, evet. Ben onu da geç fark ettim. Hı. Burasının baskısı yanlış olmuş derken bir baktım oynaklıklar falan var izleyicileri dinleyicilerimiz burayı gezerken görürler. Onun altında o Va güzel şeyler var ya. samimiyetle söylüyorum gelsinler Sinirler. ziyaret etsinler çok tamam. değişik bir Hakikaten. müzecilik anlayışı var. Ve de herhalde bizim geldiğimizde de pazar günüydü aileler dolaşıyordu. Burada bir dolaşsınlar ya AVM'den daha güzel bir pazar gününün garantisini veriyoruz. Üstelik de kalenin dibinde son derece. Kalenin e dibinde bir taş, taş olaydım. olaydım yani Dileğini gelene geçene yoldaş olaydım evet orada o sedirlerde benim gördüğüm kadarıyla Romalılar galiba e, ahşaba yastık görüntüsü vererek rahat edileceğini düşünmüşler o çok rahatsız yani ahşaba çok sıcaksızlığı rahatım. vardır ya Evet, de tahta ahşabın sıcaksılığını e, bünyelerine katmak istiyorlar. Çünkü en nihayetinde bunlar gocukla mocukla gezmiyorlar. Bunlar da 7-24 Akdeniz iklimi falan diyorsun ama e, Antalya'da... Akdeniz nevresimle ikime, dolaşıyorlar değil mi? E, yani nevresimle dolaşıyorlar, e, sandaletle dolaşıyorlar. E, ne oluyor? Bir sıcakla hasret, e, hasret... Ahşabın e, sıcaklığı. E, <gülüyor> ahşabın sıcaklığıyla ne yapıyorlar? Bünyelerini ısıtıyorlar. Orası güzel. Benim çok beğendiğim noktalardan bir tanesi oydu. Yatışa meraklılar Romalılar. Çok meraklılar. Yani yatarak yemek bizde biraz şeydir biliyorsunuz. Refle olur. Roma'nın yarısı reflüden telef oldu. Doğru. Evet, doğru. Kavimler göçü de ondan zaten. Evet. Çünkü zaten... E, doğru. Biraz doğru. yürüyelim mi diye çıkmışlar yemekten sonra. Doğu Roma ile Batı Roma'nın ayrışma sebebi. Yatmadan önce yiyelim mi yemeyelim mi? Yani Orada... Orada biliyorsunuz Doğu Roma ile Batı Roma'nın arasında kalan bir üç kişi var. Hı. Erken yiyince acıkoymur fraksiyonu <gülüyor> ama tarih onları Doğru. ne oldu sildi geçti. <gülüyor> ben de onu fark ettim yani yemeğe de çok düşkünler sadece yatmaya değil. Hayır evet. evet. ee, yani yemek konusunda da hakikaten. Şey, ama genelde şu, yani müziği gezerken çok, dinleyicilerimize de söyleyelim burada hı. bir takım reçeteler var. O evet. kısmı e, atlamasınlar. Yemek Böyle reçeteleri. Mi? Evet. Tabii, yani tabii. Zaten... reçeteleri ve tarifleri var. Kölelik varsa güzel yemek yiyenler vardır yani. Bu her zaman öyle oluyor. E Tabii canım hiç Aa, geçiştirmiyorlarmış öğünleri affedersin. Tabii canım. Hakikaten genelde. salyangozundan tut ee, salamından çık. O, salam deyince de hep benim böyle <gülüyor> <gülüyor> topu, <gülüyor> Macar salımı Romalı. Mehmet Ali Erbil mi geliyor? Valla Romalı Mehmet Ali Erbil geliyor böyle herkese. <gülüyor> Salamcı Mehmet Ali Bir şey soracağım. Gladyatörlerle ilgili bir şey var mı? Gladyatörler hakikaten o şehir mi? Ne derler? Batı Roma'da hani bugün Roma diyebildiğimiz şehirde mesela ee, gladiyatörlerin çıktığı kolezyum var ya. Evet. Bizde mesela o Nerede Efes'te falan mı takılıyordu onlar? Efes'te Antik takılıyordu dedi. Efes Roma Antik şehri değil mi? Orada yani kahvesi diye bir yer vardı genelde orada takılıyordu. Yok. hiç alakası yok. Yok, yani... onlar şey Yok ama şehir devletlerinden birinin şehir bambaşka şehir. Tabi tamam. yani de. Ama nerede takılıyorlardı? Şeyde mi Roma'da mı? Roma imparatorluğu Hayır, zamanında. Anadolu'da mı? bir yani mesela ben geliyorum kumpanyam var gladyatörlerden Biz bunları nerede güleştireceğiz? Yani o bizde güleş yoktu ya. Meydanda mı oluyordu? Ya yani, meydanda. Ya işte, da hiç bizde gladyatör takılmıyor Anadolu onun hastası değil ya. Romalılar onun işte kolezyumu yapmışlar ana merkez. Tamam. Birkaç tane de bölgesel küçük kolezyum var ama kalmadı onlar tabii. Başka yerde gladyatör yok muydu ya? Horoz sanat... mu dövüştürüyorlardı Anadolu'da? <gülüyor> ya, var zaten onun özlemiyle deve güreşi, boğa güreşi efendime söyleyeyim horoz dövüşü falan hep bunlardan çıkmıyor. Efes'te çıkmak. kimse kimseyi kesmiyor muydu? Roma'dan önce de yani. Temsili mi? Temsili veya kısmı. elektrik geldi. Ee, sevgili dinleyiciler burada da bir elektrik kesintisini anlık olarak yaşadık. Galiba elektrik gelintisi değil mi bu? E, tabii gelintisi. Generatörden... Kesilmedi değil mi yayınımız? Yayınımız kısacık kesildi. Kesildi mi? Olsun. Tamam, olsun. olsun. canım bir müjde elektrik gelmiş hoş gelmiş. Ee, Başka'nın üstünde yeri var. Cuma günü dinleyicilerimize ulaşabileceğimizin Müjderisi olarak düşünüyorum ben bunu. Demek bu ki elektrik olacak, olacak. bir Demek tabii. ki işsiz kalmayacağız. Bir şey soracağım. Bu gladyatörleri falan bize hani dizilerden falan böyle bir yıldız olarak görüyoruz. Ya. Acaba Sport o dönemde falan. O dönemde de öyle miydi? Tabii yani gladiyatleryin o yıldız havası, star havası var, değil mi o? Tabii yani canım. gladiyatörü boksör gibi düşün. Ha. Ölmeyenler. Düzenli olarak kazananlar yıldızlaşıyor. Biraz düzenli olarak kazanan dediğin maaş anlamında söylemiyorsun değil mi? Maaşım düzenli yatıyor gibi bir şey değil. Hayatta çünkü sonuçta orada bir hayat ve memat Ondan meselesi var. Onlar memur statüsünde mi çalışıyor yoksa? Özlük haklarını bilemeyeceğim Oktay onları bana sormayın. eğitimden geçiriyorlar ama değil mi? Hizmetçi eğitim. Tabii hizmetçi eğitimleri var. Onlarla ilgili bir şey ben de müzede pahalı görmedim. O şeyler var, mızrak başları falan var ben sonra. de onu şey yapıyorum ya doğru. ama onlar omuzraklar özel ordunun mudur bilmiyorum. Belki onlar... de burada yüzükler falan var. Belki de bazı şeylerin gladyatörlerin de. Onu da bilmiyoruz ki kimi yüzü sucuk gibi parmak olduğuna göre herhalde o gladyatöre yakışır yani. Küçük parmağa takıyordur. işte küçük parmak sucuk gibi kalın kalın nokta onları kalın, kalın, ben bileğime takarım yani Bir de öyle Gladyatör var mı tarihte? İlk kadın gladyatör, ilk kadın gladyatör. Yok herhalde değil mi gladiyatör. kadın gladyatör? Belki ya. vardır ya. Niye Amazonlar, Amazonlar bir tane bulduk. Ya gladyatör Amazonu, Amazonu şey. Kavram kargaşası Amazon kadını bulsa karşı gerçi... Bilmiyorum, tarihi karşı olursa. Bu arada Efes ee, dediğimiz gibi işte önce Yunan kenti. Atkili Yunan şehir zamandan. devleti, ha. ondan sonra hazır oraya şeyi kurmuş falan. Efesus her şey olmuş, pişer olup, pişer olup almış. Romalılar mı olmuş? Tabi pek çok e, gladiyatörün Efes'in 12 şehrinden biri. Pek çok e, gladiyatörün Efese gelip söyleşi verdiğini ben hmm. e, bir yerlerden duymuştum. Yani Bu, çok hatırlamıyorum söyle, nereden söyleşiler. Biliyorum. Söyleşiye geldiğini dövüşü bildiğim ama söyleşi. Mesela topuz tercih ediyorum. Yani çünkü böyle arkadan vurduğumda onu da lak diye vurabiliyorum gibi. Valla gladiyatörleri bilmiyorum ama hani hakikaten burada çok fazla şey çıkarttım. Omuzlaklar da şeyden kalmış olabilir yani. He, Roma'dan önce de kalmış olabilir. Onların tarihlerine tam olarak bakamadım ben. Çünkü şey diye görüyorum. Ne canlar yakmıştır. Bu mızrakları böyle sergiliyoruz falan filan ama bir taraftan da için paramparça oldu. Özelliği, o mızraklar çok can yaktı. Düzenli ordu ve Roma'nın bir esprisi daha var. Hepimizin çok iyi bildiği. Dinleyicilerimizin de bir kısmı çok iyi biliyordur. Yanaşık düzen. <gülüyor> <gülüyor> Yanaşık düzeni bulanlar Roma. Öyle mi Roma, tabii, tabii. Roma bulunmuş? Burada Rom bu arada müzede fark ettiniz mi? Hani e, Romalıların tipi nasıl? Tüfekli nasıldı? tüfeksiz hareketler tabii o zaman sadece tüfeksiz hareketler. Çünkü tüfek olmadığından. <gülüyor> evet mızraklı mızraksız. mızraksız belki de o dönemde belki. tam olarak bilmiyoruz. Ee, şeyler vardı. Neyler? Ee, gördünüz mü? Dünyanın ilk portreleri bu Romalılar ölürken. Evet. E, i̇şte e, ne derler bir şekilde mumyalanmışlar ama böyle fres gibi değil resmen birebir ilk portreleri de o mezarlarına konmuş hı hı. yani ölen şahsiyetin ne olduğunu biliyorsun ben orada birazcık şey gördüm mezar taşında. mezar taşında değil ya bildiğin bez, kumaş üstüne yapılmış ha, kumaş, üzerine. kumaş üzerine yapılmış portreler rahmetlinin portresi diye onlarda fark ettiğim bir şey var özellikle kadınlarda kalın kaş modası o dönemde şeymiş maşallahı varmış şimdi romalı falan deyince insanların maşallahı gözün... dediğin güzel mi iri mi İyiri yiri arkadaşlar maşallah böyle hani birer bir parmak is çalınmış gibi e zaten o gündelik eşyaların arasında cımbızı görünce bütün asabım bozuldu. Tamam, 3000 senede 5000 senede arkadaş teknolojik olarak hala cımbızda ve en hakikaten ulaşılabilecek zirve nokta sene olmuş. 2015 hala cımbız hayatımızdaki önemini koruyor. Be, Roma'dan beri demek ki? Roma'dan beri cımbız inanılmaz. Gerçi o dönemde cımbız varken o kaşlar nasıl belki de işte moda olarak yani şimdi de dönemsel olarak kadınlarda böyle kalın kaş modası var ya hmm. e, onun da etkisi vardır. Ege bir bakar mısın internetten şeye, dondurmaya? Roma dondurması yani onu bildiğimiz imparatorluk zamanından yani, evet. mı geliyor dondurmanın bulunuşu hakikaten o medeniyet. Ben size bir şey söyleyeyim. Hülsalyangoziyen dondurma sürekli yaparız. E, zevkine düşkün adamlar bunlar. Yani Jül Sezar zamanında Roma şehri e, zirvedi olduğu dönemde 1 milyona ulaşmış bir nüfusu varmış Roma'nın. Maşallah bugünkü Roma'nın. Evet. 19. yüzyıldaki İngiltere'nin nüfusu. Yani ne kadar zaman önce oradan bir hesabını yapın. O kadar taş yollarda Demir araba tekerleklerinin sesi çıkarmış ki jürsezar gece araba kullanmayı yasaklamış. Bu da senin taşımacılık işini tamamen bitirecek çünkü geceleri çalışır sloganıyla. Yanlış. O senlerin yanlış gece çalışan hafriyatçılar. Yanlış Bir kere tasarım. birinci kural bu. İkinci kuralda. <gülüyor> ee, bu adam çok güzel bir e, mesleğe giriyor. Geceleri bence bu şey olması. Fairem yanlış tasarım zaten. Ege'nin yani ha. şu anda şey yaptığına bak. Ben sana destek yanlış. çıkma anlamında söyledim. O Biliyorum da. işte onu söylüyorum. Ha. Yani e, şey yapma. Bir de yolları da meşhur galiba Roma imparatorluğundu değil mi? Tabii canım. Yani duble yol duble yolu ilk getiren Roma deyince her yeri birbirine bağlayalım. Önce fetih sonra duble yol. Bir şey diyeceğim. Büyük Britanya dedin değil mi? 19. yüzyıl dedim Büyük Britanya İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu. Londra 19. yüzyılda Bir de Moğol İmparatorluğu var. Yani. Hayır hayır. Benim söylediğim başka evet, şey ya. Tamam. 19. yüzyılda 1 milyon nüfusa anca ulaşmış. Roma'nın te zamanda ulaştığı nüfusa. İşte yani o anlamda e, hakikaten tarihteki şöyle düşününce benim aklıma 3 tane imparatorluk geliyor. Sıralamaya sokamıyorum ama. Soket sırasını belirleyemiyorum ama. Büyük Britanya Moğol İmparatorluğu bir de Roma İmparatorluğu var değil mi? Özür dilerim. Osmanlı İmparatorluğu'nu, İmparatorluğunu... aşk olsun Oktay. Oktay nasıl aşk böyle bir şey? Sağutu Bey'e gider kendin açıklarsın. <gülüyor> ben sana söyleyeyim. Gidersin tamam. Sağutu Bey. Bir de Osmanlı İmparatorluğu Ben ekşi sözlükten evet. Roma dondurması ile ilgili bir şey ha, ne bakayım size. Hakikisi de kendisi de bulunmayan dondurma. Hikayeyi de anlatabilirim e, bilinsin. Efendim Roma dondurması diye bir şey yoktur. İtalya'da bile yoktur. Yanlış anlamayın. Hala pek çok dondurmacının kullandığı o fix dondurma makineleri var ya. Siyah Kutulu 8 adet yuvarlak falan tamam. filan diye. Tamam bildik. Yani niye o Ondan zaman sonra... Roma dondurmacısı denmiş? Ne ne sektöre sonradan girmiştir. söyleyeyim size. Makineler İtalya'dan geldiği için Roma dondurması denmiştir diyor. Külah yapımı falan onunla da alakası yok yani bari işte bu Fahir'in dediği gibi boynuzlardan külah yapıyorlardı. Sonra kıtır kıtır yemeye çalışıyorlardı. Demek Roma dondurmasında müzeye geldik. Alakasız bir şekilde onu da çözmüş olarak evet, e, kafamız çok netleşti ya. Gündelik hayat Roma'da hakikaten ee, çok da şey değilmiş. Aslında daha güzel tarafı <gülüyor> evet. Roma İmparatorluğu'yla alınan bir şey değil ama müzenin bulunduğu yerde oltu kebapla bitireceğiz. <gülüyor> yayınımız, yayınımız. Bunu da dinleyicilerimize bir müjde olarak verelim. Evet. Ağzını sulandıralım sabah sabah. Çok teşekkürler modern sabahları dinlediğiniz için sevgili dinleyiciler. Ev sahiplerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bugün e, bizlere seslenmemiz için imkan tanıyan, çayımızı, kahvemizi suyumuzu e, bol tutan etmeyen. Can abiye çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten de güzel Ellerine bir... Ellerine sağlık, güzel biz, ee, e, müze olmuş. Hem evet, şehidimiz adına teşekkür ediyoruz hem de modern sabahlar olarak teşekkür evet, ediyoruz. tüm emeği geçenlere de teşekkür edelim. Hakikaten burada çok da güzel bir konukseverlik var. Ee, bütün Ankara'yı da tekrar tekrar çağıralım buraya. Davet edelim. Pazar. Elintan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ne. Pazar gezmesi için ideal adreslerden biri. Buradan bir kez daha hatırlatmış olalım. Pazartesi sabahı yeniden modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. mükemmel bir gün olacak.